Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. 16.'sını bugün sunacağımız Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem örnekliği çerçevesinde Alt başlığı Mekke'de 12 yıl olan sunumun Mekke'deki hükümler bölümünün 7.'sini bugün konuşacağız, sohbet edeceğiz inşallah. Allah İsra Suresi'nin 53. ayetinde kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra Şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Sözün en güzelini söylesinler. Bundan 3-5 hafta önce kalem sözün en güzeli hangisidir, nedir diye soru soruyordu. Sorgularla bir yere varıyordu. Sözlerin en güzelini Allah söyler. Onun için Müslümanların Allah'ın Zümer Suresinin 23. ayetinde Allah sözün en güzelini birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan,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 onlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzağı bozulur. Yine Zümer suresinin 18. ayetinde okullarımı ki onlar sözü dinlerler sonra da en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Gerçek akıl sahipleri onlardır denilmektedir. Gerçekten inanan ve akıl sahibi olanların ancak güzel sözlerin peşinde olacağı bu ayette vurgulanmıştır. Ve Allah, Fusület Suresinin 33. ayetinde Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden kimin sözü daha güzel diyerek sonucu belirtir. Arka arkaya okuduğumuz ayetlerde güzel sözler üzerine ifadeler okuduk. Allah'ın ayetlerinden. Okuduğumuz ayetleri özetlersek, Allah'ın kulları güzel sözler söylemelidirler. Güzel söz Allah'ın sözüdür. Bütün ayetler sözlerin en güzelidir. Rabbinizden insanlığa gönderilmiştir. İnananlar güzel sözlerin peşine düşerler. Ayetlerin anlamından çıkan, eğer çirkin söz diye bir şey varsa, çirkin sözler hiçbir zaman Allah'a ait olamaz. Çirkin sözler ancak, Aklını kullanmayan, doğru düz düşünemeyen, Rabbine inanmayanlar söyleyebilir. İnananların çirkin sözlerle ilgisi olamaz. Buna rağmen inandığını söyleyip çirkin sözler söyleyenler, inançlarını gözden geçirmeleri gerekir. Müslümanların dilinde, Kur'an'ın ayetleri olduğu müddetçe, insanlarla aralarında Allah'ın ayetleriyle konuştukları müddetçe, güzel sözler söylüyorlar diyebiliriz. Ancak hepimiz bilmekteyiz ki her zaman ayetlerle konuşulmaz. Ayetlerin dışında da konuştuklarımız olacaktır. İnsanlar Allah'ın ayetleri dışında konuşunca güzel sözler söylemiş olmazlar mı? Ayete bakarsak güzel söz söylemiş olmazlar. Ancak insanlar ayetlerin dışında da konuştuklarında güzel sözler söyleyebilirler. İnsanların da kendilerine göre güzel sözleri vardır. Ama sözlerin en güzeli, Allah'a aittir. Allah sadece kendisinin güzel söz söyleyeceğini belirtmiyor. Sözlerin en güzelinin kendisine ait olduğunu belirtiyor. Bu durumda güzel söz anlayışını daha derinden incelemek gerekecek. Mutlak güzel söz. Yani güzel olduğu kesin olan söz. Güzel olduğu kesin olan, hakkında güzellik, çirkinlik tartışması yapılmayacak olan sözler Allah'a aittir. İnsanlarda kendi alanında konuşurken güzel sözler söyleyebilirler. Bunları iki konudan inceleyebiliriz. Allah'a inanan insanların, Allah'ın ayetlerinin açıkladığı temel konular çerçevesinde, insanlara söylediği güzel sözlerdir. Bunlar, ayetlerin anlamlarını ya özetleyerek ya da genişleterek üretilen sözlerdir. İnsan tarafından söylendiği için ayet değildir. Birebir ayetlerin aynısı değildir. İnsanlar tarafından kurulmuş, kurulurken imanın dile yansıması olarak telakki edilecek sözlerdir. İnsanlar arasında sevgiyi, saygıyı, paylaşımı, paylaşım değerlerini yükselten her söz, güzel sözdür. Allah'ın hikmetlerinden, vasıflarından, sıfatlarından söz eden, Allah'ın dininin güzelliklerinden, ayetlerinin hikmetlerinden söz eden her söz, elbette güzel sözlerdir. Ayetlerin anlamlarına aykırı olmadıktan sonra, asla bu sözlerin çirkinliğinden, söz edemeyiz. Ancak bu sözler insanın faniliği gibi mutlak değildir. Allah'ın ayetleri gibi mutlak güzel sözdür diyemeyiz. Mutlaklık, kesinlik anlayışına ulaştırdığımızda Allah'ın ayetleriyle eşitlemiş oluruz. Onun için insanın inancının tezahürü olan bu sözler insanın sınırlarıyla sınırlıdır. İnsanın bilgisi, görgüsü, tecrübeleri arttıkça insanın söyleyebileceği güzel sözler de değişebilir, gelişebilir. Onun için insanın söylediği güzel sözleri mutlak güzel söz olarak damgalamak veya tasnif etmek mümkün değildir. Allah'ın ayetlerinin anlamından doğmayan ama insanca duygulardan ortaya çıkan güzel sözler de vardır. Hangi inanç doğrusu olsun, insanların gönüllere hitap eden, ufukları açan, insanı derinden etkileyen harika sözleri vardır. Allah'ın insana yaratılıştan verdiği, akıl, kalp ile ortaya konulan bu sözler, insanlık birikimlerinin uzantısı olarak da günümüze gelir. Toplumların tarih içinde oluşturdukları, birçok konuyu kısa bir cümleyle özetleyen güzel sözleri var. Bunların olduğunu biliyoruz. Bu tür bazı sözlerin inançla, Allah'ın ayetleriyle, diniyle hiçbir ilgisi yoktur. Ancak duyduğumuz zaman, duyuldukları zaman ideolojileri, dinleri ne olursa olsun herkesi derinden etkileyen bu sözler Allah'ın insanlığa yaratılışında verdiği hediyeden ibarettir. İnsanlar her zaman duygulu, geniş görüşlü, hoşgörülü olmayabilir. İnsanların duygularının yükseldiği, morallerinin düzgün olduğu, kafalarının sakin olduğu, hoşgörülerinin genişlediği anlar vardır. Bu tür anlarında, İnsanlardan harika sözler işitebiliriz. İşittiğimiz sözler bizde güven yaratır. İnsanla insan arasında bağ kuran köprü olur. Aklımızı, muhakememizi, irademizi, kalbimizi, ufkumuzu açar. Böyle olduğu zaman, güzel bir söz işittiğimizi biliriz. Tabi bunun tersi durumlar da olabilir. Aklımızı körleştiren, muhakememizi altüst eden, irademizi küreleştiren, kalbimizde kini, nefreti artıran, ufkumuzu daraltan, İçimize sıkıntı düşüren sözler de işitebiliriz. Bunları işittiğimizde, güzel söz işitmediğimizin farkındayızdır. İnsanın her zaman aynı moralde, aynı dirayette olmayacağı, olamayacağı, performansının düşük, dikkatinin dağınık olabileceği gibi, Allah Resulü de insan olarak benzeri duyguları yaşamıştır. Allah'ın Resulü olarak, Allah'ın diniyle ilgili kendisine yöneltilen her konuya cevap verecek olan olarak, sıkıntıya düşmüş olabilir. Nitekim Rasulün zaman içinde böyle durumları yaşadığını bilmekteyiz. Onun için Allah İsra suresinin 28. ayetinde eğer Rabbinden umduğun bir rahmet için onların yüzlerine bakamıyorsan hiç olmazsa kendilerine gönül alıcı bir söz söyle diyerek Rasulüne genişlik kazandırmıştır. Gerçekten bu yaklaşım çok önemlidir. Bir meselenin en doğrusunu bilememek Sorulan sorular karşısına cevap bulamamaktan sıkılmak. Allah'ın Rasul için düşünecek bir durum değil. Ancak Allah Resulü'nün bu durumu yaşadığını bize bildiriyor. Böyle durumlarda ne yapılabileceğini de öğütlüyor. Onlara söyleyecek herhangi bir şey bulamadığında gönüllerini alıcı bir şey söyle. İnsanların gönüllerini almak, insanlar arasındaki bağlantıyı koparmamak önemli bir unsur olarak öne çıkartılıyor. Her ne olursa olsun, insanlara insanca davranmak söz söylemenin temeli olarak bildiriliyor. Allah kötü sözden de örnekler veriyor. İbrahim suresinin 26. ayetinde, kötü bir sözün misali, gövdesi yerden koparılmış, o yüzden ayakta durma imkanı olmayan bir ağaca benzer. Kötü sözün gövdesinden koparılmış bir ağaç gibi sağlam olmadığından söz eder ayet. İyi ve güzel söz sağlam bir sözdür. Köklü, insana dayanan, yaratılışa dayanan, Allah'a dayanan köklü bir sözdür. Kötü söz ise sağlam değildir. Onun kökü yoktur, temeli yoktur. Allah'a dayanmaz, yaratılışa dayanmaz. İnsanı sarıp sarmalar, sağlam bir söz. Kötü söz ise savurgandır, yalpalayandır, değişkendir, ağaç gibi. Kökünden kopmuş bir ağaç, nasıl yalpalıyor, sağa sola savruluyor ve zarar veriyorsa... Kötü söz de öyledir. İyi söz, kökü sağlamca yere basan, kökünden kopmamış, kuvvetli bir sözdür. O zarar vermez. İnsanı sarıp sarmalar ve sağlam bir şekilde atlar. Kötü söz ise, sarılırken, yalpalarken, zarar verirken, çıkarlar dolusunda insanları çarpar geçer. İnsanları sarıp sarmalamaz, aksine onları yaralar, onlara zarar verir. Allah Müslümanları Rath Suresi 25. ayetinde uyarıyor. Allah'a verdikleri sözü kuvvetle pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın riayet edilmesine emrettiği şeyleri terk edenler, yeryüzünde fesat çıkaranlar, işte danet onlar içindedir. Ve kötü yurt onlarındır. Müslümanlar Allah'a inandıklarına, ayetlerini yerine getireceklerine dair söz vermiştir. Allah'tan gelen ayetlere işittik, itaat ettik diyerek sözlerini teyit etmişlerdir. Teyit ettikleri söz, sözlerin en güzeli olan Allah'ın sözleridir. Eğer insanlar sözlerin en güzeline uyacaklarına dair verdikleri bu sözden vazgeçerlerse, aykırı davranırlarsa, onlar yeryüzünde fesat çıkarırlar. Güzeli terk etmek, çirkine gitmektir. Çirkin söz ise insanlar arasında kısat çıkarır. Çünkü çirkin söz gövdesinden koparılmış ağaç gibi etrafına zarar verir. Yalpalarıyla düzeni bozar. Çirkin söz söyleyen insanlar da öyledir. Sözleri insanlar arasında dolaşarak düzeni bozar. Böylece insanların düzeni bozulur. İnsanlar arasında kısat çıkar. İnsanlar arasında kısat çıkaranlar ise bozgunculardır. Müslümanların tarihine baktığımızda, Müslümanlar Allah'ın en güzel sözlerini bırakarak kendi sözlerinin peşine düşmüşlerdir. İnsanlar arasında konuşulan şeyler Allah'ın ayetlerinden çok çeşitli konularda üretilen menkübeler, hikayeler olmuştur. Din adına konuşulanlar ise Allah'ın ayetlerinin hükümleri yerine insanların hükümleri olmuştur. Güzel olduğu mutlak olan Allah'ın sözleri, Allah'ın hükümleri terk edilerek, insanların duygularından, zaaflarından, çıkarlarından beslenen sözlerin peşine düşülmüştür. Tarikatler, mezhepler, cemaatler, sözlerin en güzeli olan Allah'ın ayetleriyle ilişkilerini kurmamış, ilişkilerini koparmış, şeyhlerinin, imamlarının, liderlerinin sözlerine önem vererek onların anlayışlarıyla ilişkilerini kurmuşlardır. Böylece Allah'ın ayetlerinde belirttiği sözlerin en güzine terk ederek kötü sözlerin peşine düşmüşlerdir. Onların peşine düştüğü sözler sağlam değildir. İnsanların sözlerinin peşinden gidenler, kökünden koparılmış ağaç gibi çıkarlara, ihtiraslara, hırslara doğru savunmuşlardır. Bu misal, Allah'ın insanlığa sunduğu en güzel misallerden biridir. Allah'ın değişmez, sağlam, en güzel sözleri varken, onu insanların sınırlı akıllarından, iradelerinden çıkan, her çıkışta insanın çıkarlarını, ihtiraslarını, hırslarını pekiştiren sözlerin peşine düşmek, inanan insanlara hiç yakışmamaktadır. Ne yazık ki günümüzün durumu hiç açıcı değildir. Allah'ın ayetleri yani Allah'ın sözleri, sözlerin en güzelleri Müslümanlar arasında tartışma konularıdır. Müslümanlar sözlerin en güzeline uyup bir ve beraber olacaklarına sözleri tartışarak ayrıldıkça ayrılırlar. Halbuki onlara sözlerin en güzeli olan Allah'ın ayetlerine uyarak birlik içinde olmaları emredilmişti. Allah'ın Resulü ve arkadaşları sözlerin en güzeline uyarak insanlık tarihine bir devrim yaşattılar. Mekkeliler eskiden beri güzel söz diyerek atalarından gelen bağnaz, cahalet kokan, çıkarları, ayrılıkçılığı, baskıyı, zulmü esas alan sözlerin peşinden gidiyorlardı. İnsanlar arasında adaletsizlik, eşitsizlik hakimdi. Sınıflar yaratılmış, kölelik düzeni hakim kılınmıştı. Batı burjuvasının bir benzeri çölün ortasında ilkel de olsa yeni bir burjuva türü oluşturmuştu. Mekkeliler Arapların arasında Kabe'nin ev sahipliğini bahane ederek şımardıkça şımarmışlardı. Ancak bu böyle ilelebet sürüp gitmedi. Allah aralarından bir Resul seçti ve onlara gönderdi. Resulü sözlerin en güzeliyle insanlara seslendi onlara cehaleti bırakmalarını, insan zaaflarından, çıkarlarından kaynaklanan, böylece insanları bölen, parçalayan sözlerden uzaklaşmalarını istedi. Ancak bunu yaptıklarında doğruyu bulacaklarını söyledi. Benliklerini öne çıkaranlar, Allah'ın gönderdiği sözlerin en güzeline uyma yerine karşı koyarak mücadeleye giriştiler. Bu mücadelede inananlar sözlerin en güzeli olan Allah'ın sözlerinden ayrılmadılar ısrarla, azimle, sabırla sözlerin en güzeline uymayı ilke edindiler. Her türlü zorluk, baskı, zulüm, sıkıntı onları yıldırmadı. Çetin bir mücadele yaşandı. Herkes karşılığını buldu. İnkarcıların sözleri kökünden kopmuş ağaç gibi savrulup gitti. Allah'ın sözleri bugüne ulaştı. Kıyamete kadar da gideceği bütün zamanları kuşatacak muhakkak. Ortada bu kadar açık seçik tarihi gerçekler varken bugün bir buçuk milyara yaklaşan Müslümanlar sözlerin en güzeli yerine kendilerine egemen olan düzenlerin çirkin sözlerine kulak veriyorlar. Sözlerin en güzeline söyleyen Allah'ı eğitmen bileceklerine, kendilerine zulmeden, düşüncelerini, akıllarını, hayatlarını işgal edenlerin sözlerine uyarak onları kendilerine öğretmen ediniyorlar. Ortada bir gerçek var. Müslümanlar içinde bulundukları bu hali değiştirmedikçe Allah da onların halini değiştirmeyecektir. Bu Allah'ın insanlara vaadidir. Ne zaman insanlar Allah'ın gönderdiği sözlerin en güzeline uyarsa o zaman aralarında birliği, beraberliği, insanlığı yaşatacaklardır. Çünkü güzel söz, birliği, beraberliği yaşatacak, güven duygularını artırır. Ayrılıkçı düşünceleri öldürür. Müslümanların tarihinde, Emevi hanedanının halifelerinden, Ömer bin Abdülaziz'in devrimlerinden biri, onun Müslümanlar arasında Kur'an eğitimini hızlandırarak, insanların ayetlerle konuşmalarını sağlamasıdır. O dönemlerde insanlar, aralarında menkıbeleri konuşuyor, masallarla hayatlarını süslüyor, din olarak insanların hükümlerini yaşıyorlardı. Resul'den hemen sonra yaşanan bu durum bugüne hiç yabancı değil. Ancak Ömer bin Abdülaziz halifelik biatını aldıktan hemen sonra alimleri çağırarak insanlara Kur'an eğitimi vermelerini istedi. Onun tarihe geçen altın sözü şu: "İnsanlar aralarında ayetlerle konuşmayı bıraktılar." Onlara Allah'ın ayetlerini öğretin ki aralarında Allah'ın ayetleriyle konuşsunlar. Hal böyleyken nedense insanlar Allah'ın gönderdiği sözlerin en güzeline uyma yerine tartışmayı seviyorlar. Tartışmak, insan aklının, muhakemesinin, iradesinin, benliğinin ortaya çıkışı olarak insanı tatmin ediyor. Sözlerini süsleyebilen, demolojik söylemleriyle üste çıkan kendini karlı görüyor. Özellikle Müslümanların Allah'ı gönderdiği ayetleri, dinini, Resulünü bahane ederek, bunların arkasına sığınarak tartışmayı kazanmak için yaptığı hareketler, Allah'a karşı işlenmiş en büyük suç olarak karşımıza çıkıyor. Halbuki Allah ayetlerine tartışmak için değil, emirlerine uyulsun, ayetleri dinlensin, ayetlerin anlamlarıyla insan hayatı değer kazansın istemektedir. Ancak insan Allah'ın ayetlerine göre yaşam kurarak değer kazanma yerine tartışmalarıyla ün yaparak değer kazanmayı seçiyor. Nerede bir tartışma programı var? Seyirci, dinleyici rekorları kırıyor. Maksat muhabbet olsun mantığıyla yapılan konuşmaların izleyicileri, dinleyicileri alabildiğine çoğalıyor. İki Müslüman bir araya gelip anlaşmak ve bir yerlerde buluşmak için konuşma yapsa kimsenin dikkatini çekmiyor. Hatta bu tür konuşmaları yapanları Davalarından dönenler olarak niteliyorlar. Üstüne dönüyor, Müslümanlar niye paramparça diye suçlamalar yapıyorlar. Ama iki Müslüman karşı karşıya gelse, birbirleriyle acımasızca tartışsa, birbirlerine olmadık hakaretleri yapsa, büyük taraftar topluyorlar. Dinleyenleri çoğalıyor. Toplum ikiye bölünüyor. Bölünenler tartışanları paylaşıyor. Onların tartışması yetmiyormuş gibi, bu sefer taraflar aylarca konuyu kendi aralarında tartışıyorlar. Birbirlerini acımasızca suçluyorlar. Neden? Neden sorusunun cevabını bulmanın hidayet olduğuna inanıyorum. Bu nedene doğru dürüst bir cevap bulunduğu zaman, işte bu bu hidayet olacak. Bu nedene Allah'a göre cevap bulunduğu zaman, hidayet teşekkül etmiş olacak. Sorunun cevabını bulanların Allah'ın ipinde toplanacaklarına inanıyorum. Aksi halde şikayet ettiğimiz şeylerin içinde ömrümüzü kaybedip gideceğiz. Yarın huzurdaki hesapta da kaybedenlerden olacağız. Allah Müslümanlara sözlerin çirkinliğinin nerelere kadar varabileceğini gönderdiği ayetlerle bildiriyor. Enam suresinin 108. ayetinde Allah'tan başkasına tapanlara sövmeyin. Onların putlarına sövmeyin. Sonra onlar da bilmeyerek Allah'a söverler. Böylece biz her ümmete kendi işlerini cazip gösterdik. Sonunda dönüşleri Rableri nedir Artık O, ne yaptıklarını kendilerine bildirecektir. Güzel sözden ayrılıp, sözlerini çirkinleştirenlerin, varacağı doruk nokta. insanların dolaylı olarak Allah'a, insanları sövdürmesidir. Allah bu ayetiyle, etki tepki hassesini, çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Etki tepki. Bugün, Ekonominin, siyasetin, sosyolojinin, psikolojinin, felsefenin temel konularından biri. Etki edilgendir. Karşıyı tetikler. karşı harekete geçerek saldırıya geçer. Etkiyi doğuran olaylar, karşı tarafa söylenen sözlerdir. Bu sözler, karşı çıkma, suçlama, yargılama, hakaret etme, hakaretin doruk noktası sövgüdür. İnançları, fikirleri birbirine karşı olan insanların ağızlarından çıkan sözlere dikkat etmeleri önemli. İnanç ayrılığı, fikir ayrılığı, dünya hayatında normal şeyler. Allah'ın insanlara öğrettiği gerçek, dünya yaşamında her insan kendi yolunda yürüyerek Allah'a karşı olan tavrını belirler. Bu tavrıyla da imtihan edilir. Bu durum insan için bir imtihandır. Ve bu konu üç acıdan incelenebilir. Birincisi, her insanın Allah'ın bildirdiği doğrulara inanma ya da inanmama hakkı vardır. İkincisi, her insan Allah'ın verdiği akıl ile, muhakeme ile, irade gücüyle, diğer insanlardan farklı düşünme hakkına sahiptir. Üçüncüsü, her insan inandıklarına, düşündüklerine ve yaptıklarına göre, insanlara karşı, Allah'a karşı sorumludur. Müslümanlar olarak bu üç konuya evet doğru, evet bu böyledir diye cevap versek veriyor isek o zaman insanların farklı düşüncelerinden, inançlarından dolayı sözlerimizi sertleştirme, davranışlarımızı insanlık dışına çıkarma hakkımızın olmadığını da bilmemiz gerekir. Her insanın Allah'a ve insanlara karşı sorumlulukları vardır. İnsanlar Allah'a karşı sorumluluklarını Allah'a inanarak, emirlerini yaparak, dinine uyarak yerine getirirler. Allah'a inanmayanlar, emirlerini yapmayanlar, dinine aykırı davrananlar, hesap günü karşılıklarını alırlar. İnsanlar, insanlara karşı sorumluluklarını insanları severek, saygı duyarak, değerlerini paylaşarak yerine getirirler. İnsanları sevmeyen, saygı duymayan, değerlerini paylaşmayan sorumluluklarını yerine getirmemiş demektir. İnsanların farklı inançta, farklı görüşte olmaları onları sevmemeye, saygı duymamaya, değerlerini paylaşmamayı neden değildir. Allah Resulü ve arkadaşlarının Mekke'de örnekledikleri yaşam biçimi, farklı dinden olan putres insanlara gerekli sevgiyi, saygıyı, paylaşımı sunmalarıdır bunları nasıl yaptıklarını, hangi emirlerle, Allah'ın emirleriyle yaptıklarını, bunların çünkü bölümlerde uzun uzun anlattık. İnsanlar, insanlara nefretle, Çin'le yaklaşırlarsa, insanların haklarını gasp ederlerse, onlara yaşama hakkı tanımazlarsa, bu zulme karşılık, bütün insanların karşı çıkmaları gerekir. Her ne olursa olsun, insanların hakaret etme, küfretme hakları yoktur. Allah ayetleriyle bu gerçeği insanlara bildirirken, Rasullerini insanlara örnek kılmıştır. Allah'ın Rasulleri ki, Rasulleri örnek alarak onlara göre insanlığı yaşamak Müslümanlar üzerine farzdır. O Rasullerin ağzından kötü söz çıkmamıştır. İnsan, aceleci, öfke sahibi. Öfkelenen insan, acele davranışlar sevgiliyor. Kültürü hakaret etmeye, sövmeye müsaitse, karşı çıktığı insanlara hakaret eder, onlara söver. Bu sövgüde en çok nasibini, insanların kutsal saydığı değerler alır. Mesela ülkemizde, bir insanı en çok kızdıracak sövgü, anaya, Allah'a, kitaba, dine, peygambere, mezhebe sövgüdür. Haddini bilmeyenler, insanların analarına, Allah'ına, kitabına, dinine, peygamberine, mezhebine söverler. Putperest toplumun, Kabe'ye yerleştirdiği 360 putu vardı. Aralarında anlaşma olduğu zaman, Araplar kendi aralarında anlaştıkları zaman birbirlerinin putlarını överlerdi. Tıpkı bugünkü gibi. Bugün de insanlar eğer anlaşıyor ise, birbirlerinin inandığı şeylere, kutsal şeylere hep övgü yağdırıyorlar. Ancak aralarında bir husumet girdiğinde, en çok sevdiklerine söverek, yani putlarına söverek onları incitmek kızdırmak isterler. Aynı bugünkü gibi. Mesela iki cemaat anlaşmışsa birbirlerinin şeyhlerine, şehlarına liderlerine, amirlerine, şuna buna hepsine böyle övgü yadırlar. Eğer alanda bir husumet çıktıysa tamam her iki taraf birbirlerinin artık o kutsal bildiklerine, lider bildiklerine, değer verdiklerine büyük bir saldırıya geçerler. Durum değişmiyor yani. Kutberes Araplarda neyse bugün de yaşanan aynen o. Bu alışkanlık Allah'ın dini tebliğ edilirken de vardı. Yeni Müslüman olanlar, henüz gerekli bilinçlenmeye ulaşmadıklarında, bazen ağızlarından, putperestlerin ilahlarına ağır sözler söyleyebilirdi. Söylüyorlardı. Kaçırıyorlardı. Bunun karşılığında da putperestler, Allah'a söverdi. O nedenle Allah, ayetiyle olayı net bir şekilde ifade ederek, Müslümanlara uyarıyor. İnandığınız Allah'a sövülmesini istemiyorsanız, siz de onların putlarına sövmeyin. Cümleyi genişletirsek, Allah'a hakaret edilmesini istemiyorsanız, siz de onların putlarına hakaret etmeyin. Kişilerin sevdiklerine, inandıklarına, taptıklarına hakaret etmeniz, sövmeniz, onların da sizin inandıklarınıza, taptıklarınıza hakaret edilmesine, sövülmesini sağlar. Bu bir etki tepki meselesidir. Allah bu ayetiyle, bu etki tepki kanunu, yasasını Müslümanlara bildiriyor. Allah, Müslümanlara bu konuda yasak getiriyor. Her şeyden önce, Müslümanların ağzına hakaret içeren sözler, sövgüler asla yakışmaz. Asla. Elbette Müslümanların sevdikleri çok. İnandığı Allah, Müslümanlar için en değerli varlık. Müslümanlar, Allah'ı, peygamberi, dinini, müminleri her şeyden çok severler bunlara yapılacak hakareti, sövgüyü asla kaldıramazlar. Öyleyse Müslümanlar asla başkalarının sevdiklerine, inandıklarına da hakaret etmesinler, sövmesinler. Çünkü bunu yaparlarsa dolaylı olarak sevdiklerine, inandıklarına hakaret etmiş, sövmüş olurlar. Biliyorsunuz, bugünün ceza yasalarında bile suçu işleyen ile Azmettiren aynı cezayı alıyor. Yani yalnız suçlu, suçu işleyen suçlu sayılmıyor. O ceza almıyor. Suçu işleyeni azmettirenler de aynı suçu işlemiş sayılıyor. Allah ceza yasalarının temel mantığını bu temel mantığını bu ayetiyle ortaya koyuyor. Allah'a, dinine, peygamberine hakaret edenler, sövenler suç işler. Ancak sadece onlar suçlu değil. Onları bu suça teşvik edenler de suçludur. Yani Allah bu ayet kısaca diyor ki, ey Müslümanlar dikkat edin, Allah'a söverek suç işleyenlere neden olan sizin onların tanrılarına sövmeniz ise bilin ki siz de aynı suçu işlemiş olursunuz. Çünkü onların suç işlemesine neden sizin onların tanrılarına sövmenizdir. Sizler hem onların tanrılarını söveceksiniz, böylece onların da Allah'a sövmelerini sağlayacaksınız, hem de dönüp Allah'a ediyorlar diye şikayet edeceksiniz. Böyle şey olmaz. Unutmayın ki bu suçu başından başlatan sizlersiniz. Günümüzde Müslümanlar belki en çok bu ayet kapsamına giren fiiller işliyorlar. Kızdıkları her düşüncenin ileri gelenlerine verip veriştiriyorlar. Sözlerini hakaretten çıkarak bazen sövgüye kadar uzatıyorlar. Bu davranışların sonucunda Allah kendisine, dinine, Resulüne, müminlere bir hakaret, bir sövgü gelirse suçu direkt Müslümana atıyor. Bunu yapan insana, bunu yapan Müslümanın diyene atıyor. Müslümanlar bunun bilincine varmalıdırlar. Sözlerine dikkat eden, saygıyı elden bırakmayan, düşünce farklılıklarında insanlara güzelce uyarılar yapan, inat edenleri Allah'a bırakan olmalıdırlar. Aksi halde kızdıkları, yanlış gördükleri insanların suç işlemelerine neden olan davranışlarıyla Allah'a karşı suç işlemeye devam ederler. Bunu yaparken de dünya Allah'ı, Resul'ünü, ayetlerini, dinini korduklarını iddia ederek gülüş duruma düşeceklerdir. İnşallah Allah ayetlerini yerine getiren, ona göre hareket eden ve böyle bir suça iştirak etmeyen müminlerden olmayı nasip eder. Bize akıl ve izan verir. Ve kalbimizi, aklımızı ve irfanımızı artırır ve biz bu noktada Allah'ın emirlerini yerine getiren, dikkat eden ve muhakeme olarak ayetlerin özünden çıkan bu muhakeme çerçevesinde asla suçlu duruma düşmeyiz inşallah.